بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس طغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبيتن منهم رجالا كثيرة ونساعة واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله فتقاته ولا تموتن إلا وانتم تلمون يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغتل لكم الذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد Fe asdaq hadi sallallahu ve sellem thumma ba'd Biliyorsunuz ki amellerin faziletlerini işliyoruz. O konudaki e, ayetleri, hadisleri, o konudaki bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın faziletleri tabi devam edecek. Bu hafta kısa bir giriş yapıyoruz. Ondan sonra bu hususta devam edeceğiz inşallah. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunun fazileti. Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebinin soyunun fazileti. Vasile bin Eska' radıyallahu anha'dan gelen bir hadiste radıyallahu anha'dan gelen bir hadiste diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı işittim şöyle buyuruyor muhakkak ki Allah beni İsmail'in oğullarından onun soyundan Kinane'den Kinane e, kabilesinden ondan da yani Kinane'den de Kureyş'i Kureyş'ten de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 Allah cevce Ale-i Imran suresindedir. Allah e ve Nuh'a ve Ale-i İbrahim'e ve Ale-i İmran'a e Allah Nuh, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere üstün kılmıştır diyor. Alemlere üstün kılmıştır. Yani seçmiştir. <gülüyor> onları seçmiştir diyor. Burada İbrahim ailesinden bahsediyor. Size sorsam, Nebi Müsaadîs Sallallahu Aleyhi ve kimin soyundandır, Peygamber olarak? İsmail. Kimin soyundandır? İsmail. Biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam. İbrahim'in Aleyhisselam'ın çocuklarından kimin? İsmail Aleyhisselam'ın Aleyhisselam soyundan. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan. Yani.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 Diyor ki bakın Fatih Suresi'nde ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ي اِسْتَفَيْنَا min اِبَادِنَا Sonra kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere verin. Seçilmişlik çok önemli. Peki Allah Azze ve Celle niye seçiyor? Allah Azze ve Celle yaptığından sorulmaz. اِلَّا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah azze ve cel yaptığından sorulmaz. Ancak insanlar yaptıklarından hesaba çekilecek. Sorulacaklar. Allahu Teala dilediğini yaptı. ذَلِكَ تَدْلُّٰهُ يُعْتِيهُمْ yaşa. يَشَعُ Bu Allah'ın lütfudur. Allah'ın bir kulu seçmesi Allah'ın lütfudur, fazladır. يُعْتِيهُمْ وَنْ يَشَعُ Onu dilediğine verir diyor. Şimdi nebilerin seçilmesi, nebilerin içerisinde Bazılarının seçilmesi Yine Allah Azze ve Celle'nin dilemesi Allah Azze ve Celle Nebilerin içerisinde de seçmiş Onların içerisinde de Birbirine üstün kıldığı Nebiler var Ve le bazen nebiyyine ala Muhakkak ki Yemin olsun ki nebilerin Bir kısmını diğer bir kısmının üzerine Bazılarını diğer bazılarına Üstün kıldık Zalike fadlullah Yutuyim ve Vallahi fazla da diredine bir. Nebiler içerisinde ulul azım'' büyük üç sahibi dediğimiz nebiler var. Allah azze ve celle mesela onları diğer nebiler üzerine seçiyor üstün kılıyor. Ahkaf suresindeki ayet-i kerimede vasbir kema sabara ulul azm rusul. Ulul azm peygamberlerin, nebilerin sabrettiği gibi sabret diyor.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 Onların içerisinde en böyle faziletli kimseleri Nebimiz ve Vesselam'a ashab olarak, arkadaş olarak, yardımcılar olarak seçiliyor. Sübhanallah. Peki onların aşağısında yine iman eden kimselerin hepsi, alimler, salih kimseler, şehitler bunlar hep seçilmiş insanlar. E peki seçildiyse bir insan o zaman onunla övünsün, hiçbir şey yapmasın.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 <gülüyor> alimler, varisler-i alimler peygamberlerin varisleridir. Seçilmiş varisler oluyor. Bütün iman eden kimseler, salih ameller işleyen kimselerin bir üstünlüğü var. İman etmeyenlere karşı. Nerede söylüyor bunu Allah Hazretleri? Ve entumul alamuna in kuntum mu'mineen. Eğer iman ediyorsanız siz üstün olan sizsiniz.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 Cabir bin Mutaim radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki benim bir takım isimlerim vardı. Ali selatü vesselam diyor ki benim bir takım isimlerim var. Fazla isimlerim var. Beş tane isimden bahsediyoruz. Ben Muhammed'im, övülmüş demek. Ben Ahmed'im diyor. Bu iki isim de Kur'an'da gelmiştir. Muhammedur Resulullah Fetih suresinde. Muhammed Allah'ın Resulü. Saf suresinde min ismihu Ahmet ondan sonra mübeştiran min ba'di ismihu Ahmet İsa aleyhisselamın sözü benden sonra size Ahmet adında birisini müjdeliyorum. Ahmet ve Muhammed isimleri Kur'an'da Bunun dışında diğer isimler, diğer üç tane isim hakkında diyor ki aleyhisselatü vesselam ben mahiyim, mahi yani mahveden, silen yok eden Allah'ın benimle küfrü yok ettiği Mahir. Yani benim isimlerinden biri de Mahir diyor. Ve ben Hasir'im. Toplayan. Çünkü kıyamet günü herkes benim önümde toplanacaktır diyor. İlk önce benim ayaklarımın önünde önümde toplanacaktır diyor. Ve ben Atib'im. Yani nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebi gelmeyecekleri diyor. Demek ki Hz. Aişe'nin beş tane ismi var. Hadiste geliyordu. Bu isimleri kim vermiş? Kendisi veriyor. Aleyhisselatu vesselam kendisi bu isimlerle isimlendiğini söylüyor. Peki Mustafa ne? Mustafa sıfattı. Evet bunu görürüz kitaplarda, e, bazı konuşmalarda bazen biz de kullandığımız oluyor. Mustafa kelimesi isim değil sıfat. Yani seçilmiş manası. Hani hadiste de geldiği üzere e, beni diyor Allah Azze ve Celle. E,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 bir başka hadiste, düşmanların kalbine bir aylık mesafeden korku salmakla bana yardım olundu. Gerçekten bu gerçekleşmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra Ebu Sufyan'ın ordusuna, ordusuna karşı Allah Azze ve Celle bir korku salmıştı. Onların kalplerine korku almış, atmış. Bu e, <gülüyor> ayet kelimelerde de böyle geldi. E, <gülüyor>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 bizim için en önemlilerden bir tanesi. Dördüncüsü diyor ki, yeryüzü benim için mescit ve temizlik sebebi. Diğer ümmetler nerede kılıyordu? Hepsi de hepsi de ibadethanelerde, mabedlerde kılmak zorundaydılar. Allahu Ekber. Bize olan rahmete bakın. Bize olan merhamete bakın. Genişliğe bakın. Hadisin bir tanesinde, nerede ee, namaz vakti erişirse sonra namazınızı kılın Bu ne demek? Yani yeryüzünün her tarafını açın. Ancak bazı yerler her, Hamamlar, tuvaletler vesaire gibi yerler. Bir de temizlik sebebi kılın Su bulunmadığı zaman su bulunmadığı zaman toprakla temiz toprakla ne yapıyoruz? Abdest almış oluyoruz, gusül etmiş oluyoruz vesaire. Yani ibadetlerimizi her halukarıda yerine getiriyoruz. Yeryüzünün Bizim için temizlik ve mezit kılınması sebebiyle ibadetlerimizi her zaman, her yerde, her şekilde yerine getirebiliriz. Elhamdülillah. Allahımız. Ve ben insanların tamamına gönderildim diyor. Benden sonra da nebi yok. İnsanların hepsine. Hatta insanlarla beraber cinler. Bazı insanlar, bazı akademisyenler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cinlere değil de sadece insanlara gönderildiğini iddia ediyorlar. Bu doğru bir iddia değil. Deliller bu hususta çok fazla. Onların getirdikleri deliller size sizden bir Ya maaşıral cinni vel insi Elem ye'tikum rusulüm minkum Ey cin ve insanlar topluluğu size kendinizden bir rasul gelmedi mi ifadesini esas, esas alıyorum.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 Cinlerden bir grup ne yapıyorlar? Geliyorlar. Yeni bir mübarek sırati ve İslamı dinliyorlar. Hangi zaman ahkafsu ahkafsu Cinlerden bir grup geliyor, alisrati ve İslamı dinliyor, iman ediyorlar. Sonra gidiyorlar kendi e, taifelerini, kendisi gibi cin olan insanları İslam'a davet ediyorlar. Ve daha haina ve Ayat böyle geliyor. Evet, e, vakia da bunu gösteriyor. Yani cinlerle konuşan insanlar, cinlerle irtibata geçen insanlar, onlardan Müslüman olup e, Kur'anı kabul eden, Kur'anı dinleyen, Ali Sıratiüstalığını peygamber olarak kabul eden cinlerin olduğu malum. Bunu bilen biliyor. Onlardan yine Hristiyan olup Yahudi olup veya ateşperaz diğer dinlere aynı insanlar gibi mensup olanların olduğunu.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 Ayet Nebilerin süsüdür Yani Muhammed Nebilerin süsüdür Ancak ondan sonra Nebi gelecektir Onlardan biri de benim diyor Ahmetül Gadyani denen adam Onun için e, mana Ayet ve hadislerin manası Ehli sünnet vel cemaatin Usulünce anlaşılır Evet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 Men, Allah Azze ve Celle bakın buna işareten min huda ve ve cehennem kim Rasule karşı çıkar düşmanlık ederse kendisine hidayet belli olduktan sonra ve müminlerin bulunduğu yolun gayresine tabi olursa Allahu Ekber müminlerin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 Söylemiştir. Nebi Aleyhisselatü İslam'ın insanlara olan üstünlüğüne gelince, Cuma Suresi, malumunuz, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Huvellezî ba'nsatil ümmiyyine rasûla. O, ümmüler içerisinde. Yani okuma-yazma bilmeyen kimseler içerisinde bir rasul günü. Kendisi de ümmü. Okuma-yazması yoksa Aleyhisselatü İslam.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 Cibrin Aleyhisselam Sallam ruhul kudüs yani Cibrin ile onu destekliyor. Ve ve minhum kendilerinden içlerinden yani az önce söyledik ya Kureyş'ten İbrahim Aleyhisselamın soyundan İsmail'den Kenane'den ondan sonra Kureyş'ten Beni Haşim'den onlara soyundan insanlardan insanlardan. Onların içerisinden bir Rasul gönderir. Yetlu aleyhim ayatiyyi vezdakiyyi. Onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları temize çıkarır. Ve yuallimuhin kitabı hikmete. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Yani Kur'an'ı. Ve imkanu min qabli lefî dalalim mubin. Eğer onlar, yani o iman eden kimseler bundan önce olmuş olsalardı, muhakkak ki sapıklıkta olurlar. Dalalete düşmüş olurlar. Ve akharine minhim lemmâ yelhaqubihim.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 eğer biz melek gönderseydik, onu erkek yapardık diyor mesela. İtiraz ediyorlar, niye şu olmadı, niye bu olmadı, niye bir melek gelmedi. Eğer biz sizden halife olarak, şunu şunu yapar gibi birçok yerlerde Allah Azze ve Can onların ifadelerini iptal ediyor. Yani burada da işte kendinizden bir Rasul geldi size. Azizun aleyhi anittum. Sizin diyor sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Yani bundan etkilenir. Sıkıntıya düşmenizi istemez. Harisun aleykum bil müminine. Müminlere karşı da çok hırslıdır. Yani onların onların ıslahı hususunda, onların imanları hususunda, salah bulmaları, hidayete gelmeleri hususunda çok hırslıdır. Aleyhissalatü vesselam müminlere karşı böyle.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 Dileseydi, Allah Azze ve Celle'nin izni dahilinde tabi ki birçok şeyi bize de yükleyebilir. Ama Allah Azze ve Celle ona öyle bir özellik veriyor. Ra'ufu'l-Rahim sıfatını veriyor. Allah'a okur. Bir başka ayette, Fetih hak O, Resul'ün hidayet ve hak diniyle gönderendi. Le'yibhira hu ala addinu bütün dinlerin üzerine galip gelmesi için. Ve ketabillahi şehide. Allah şahit olarak yeterli. Bizim dinimiz, İslam bütün dinler üzerine galip gelmiştir elhamdülillah. Her ne kadar Müslümanlar şu anda acziyet içerisinde olsa da bizler dünyada mağlup gibi gözüküyor olsak da asıl da böyle değildir. Allah azze ve celle iman eden kimselerin mükafatını elbette verecek. Onların imanlarını zayi edecek değil. Velakin ve tilke el eyyamun mudavilun ha Yani insanlardan iman edenlerle etmeyenlerin birbirlerine üstün gelmesi Allah azze ve celle'nin dilemesi. Ve tilke el eyyamun mudavilun ha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 bütün mahlukata olan üstünlüğünden biri de şu hadiste zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Ben Adem oğlunun efendisiyim. Aleyhissalatü vesselam seyyid, efendi özelliği var. Ama kendisine efendi şeklinde, seyit şeklinde hitap edilmesini istemiyor. Bir hadiste böyle geliyor Ebu Davut'a. Bana efendi demeyin. Ama buna rağmen kendisini efendi olduğunu haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam efendidir. Ama kendisine Efendimiz diyoruz hani, Seyyidina Arapçası, Seyyidina demek. Bu ifadenin kullanılmasını istemiyor. Zaten bu ifade, e, esasen mesela Sall de, Salli Barık'ta, Allahümme salli ala Muhammed'in Seyyidina ifadesi sonradan gitmiştir Seyyidina. Bazı yerlerde geçer. Bu ifade doğru bir ifade değil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 Allah Azze ve Celle, İsrâs u Ressâl, Subhânallâhî aṣrâ bi abdih, Laila min al-Mesjid al-Haram ila al-Mesjid al-Aqsa, lâzî baraknâ hûlahu lî nuriyâhum nayyatinar. Kulunu bir gecede, Mescid al-Haramdan, yani Kabe'den, Mekkeden, Mescid al-Aqsa'ya yürüten, gece yürüyüşü, İsrâ, İsrâ kelimesi, gece yürüyüşü manasını yani. Yürüten, etrafını mübarek kıldığımız, yani öyleyse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 Herhangi bir şey emretmemiş. Sahabeler de aynı şekilde. Yapmamışlar. Tabiinde herkese Bu sonradan çıkmış. Onun için sonradan çıkanlara itibar etmeyecek. İmam Malik rahmetullahi aleyh bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa sonra da öyle ıslah olur. Onların tabi olduğu yola tabi olmak zorunda. Yani haşa ve kella.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 tarikten, yani aklınıza ne gelirse artık sayın. Gittiğimiz yoldan dolayı, izlediğimiz yoldan dolayı, müminlerin yolu, biraz önceki ayet-i kerimede Müminlerin yolunun bu olduğu için, <gülüyor> ayete iman ediyoruz, hadislere iman ediyoruz, içerisine, ama ne tefride ne de ifrata kaçmıyoruz. Menheç bu. Evet, şimdi bu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 Sonra Cibril aleyhisselam üçüncü semaya çıkar. Oranın da kapısının açılmasını istiyor. Sen kimsin ben Cibril'im. Yanında kim var? Muhammed. Ona izin verildi mi? Evet. Oranın kapısı açılıyor. Ondan sonra Ali Aleyhisselam orada Yusuf aleyhisselamı görüyor. Diyor ki Yusuf aleyhisselama güzelliğin yarısı verilmiştir. Biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam çok güzel bir insan. Onun için Aziz'in karısı ona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 Beyt-i Mamur nerede? Kabe, Kabe. Var mı bilen? Kabe'nin üzerinde. Beyt-i Mamur neresi? Kabe'nin üzerinde. Kabe'nin üzerinde Yarışma olsaydı sana bir ödül verirdik. Kalle abi. <gülüyor> Beyt-i Mamur, Kabe'nin tam üzerinde meleklerin tavaf ettiği bir yer. Yani bunu görmüyoruz ama hadisler haber veriyor. İbrahim aleyhisselam oraya sırtın zaymış. Allahu akbar. Diyor ki aleyhisselatü Vesselam oraya her gün 70 bin melek gelir bir daha da geriye dönme. Yani bir daha da kendisine sıra gelmez diyor. Allahu akbar. Yani e, Kabe nasıl insanların tavaf ettiği yerse aynı şekilde gök ehlinin tavaf ettiği yer de Beyt-i Ma'mur. Tam onun üzeri. Sübhanallah. Sonra sidret Münteha'ya geliyor.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 yani kokunun kullanılmaması gerektiğini haber verdi. Diyor. Ama bu Kur'an'da yok. Ona da delalet eden bir ifade Kur'an'da yoktu. Demek ki Kur'an'ın dışındaki vahilerde de <gülüyor> geliyor aleyhissalatü vesselam. A. Veya kendisi bir şey söylüyor. Kendisi bir şey söylüyor. O eğer Allah Azze ve Celle'nin murad etmediği, istemediği bir şeyse Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderiyor ve ne yapıyor? Düzeltiyor.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 5 vakit namaz 5 vakit namaz vardır. yani bu pastalınmıştır bu ümmete sen ümmetine bunların her biri için yani her bir namaz için 10 sevap var böylelikle de bu 10 sevap olunca da 50 vakitlik namazın sayısına bedel oluyor Allah azze ve Celle yine muradını ne yapıyor orada 50 vakitlik namazı sevabıyla yine gerçekleştiriyor. Allah-u Teala'nın yani farz kılmak istediği elli vakitlik namaz sevap yönüyle yine gerçekleşiyor. Allahu Akbar. Allah. İşte bunu anlamıyor insanlar. Bunu pazarlık zannediyorlar. Hayır bu pazarlık değil. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir fazilet. Bu sebeplere yapışma. Bu Allah Azze ve Celle'nin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 Hem de bir, e, e, bir, rekat, şey, bir vakitine on vakit kılmış gibi sevap veriliyor. Allahu u Ekber. Yani beş vakit namaz, elli vakit namaza denk geliyor. Bundan daha büyük bir fazilet olabilir. Allah'a hamdü selam edersin. Son olarak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmenin fazileti. Allah Azze ve Cel Ahzab Suresinde. İnnallahu ve melaiketehu yusallûn aleynnebi, yâ yühellezîne âmenü sallu alayhi ve sellimû teslimâ. Ey iman edenler, Allah ve meleklerine Nebiye salat eder. Ne demek salat eder? Salat kelimesi burada Allah Ezzel için kullanıldığı zaman övgü senar. Yani Allah Azze ve Celle kulun Muhammed'i, Rasulü Muhammed'i över, senar eder, yüceltir. Onun hakkında bahis yapar meleklerine, meleğil alaya karşı. Melekler hakeza dua ederler. Salat kelimesi burada o. Övgü, sena, dua manası. Tefsirleri açın bakın böyle gelmişler. Ya yühellezina amelisallu aleyhi ve sellemü teslima. Ey iman edenler siz de salat edin. Yani siz de ona salatu selam getirin. Bildiğiniz salatü selamlar. Biliyorsunuz her namazda teşebbülden sonra <gülüyor> e, ettehiyatından sonra ne yaparız? Allahümme salli ve barik duvarlarını okur. İşte salatü selamın en faziletlisi, en açığı, en güzellerinden biri de budur. Ama bir insan Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed dese salatü selam yapmış olur. Salat etmiş olur. Ebu Hureyre'de rivayet edilen hadiste kim diyor bana bir defa salat ederse Allah da ona on defa salat eder. Salatü selamın fazileti bu. Özellikle cuma günleri bana diyor aleyhissalatü vesselam çoksa salatü selam getir. Sabah ve akşam salatü selam getirmenin fazileti var mısın? Onar defa. Bunları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 Ortayı yolu tutan, müminlerin yolunda olan, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin gittiği yoldan gidenlerden eylesin. Allah, Allah azze ve celle bu hususta bize istikamet versin. Amin. Subhanek Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illallah ve ve töbü ileyik. Soracağım bir şey varsa buyurun.